Dur bir soluklan, lan, Dalağın şişecek. Biraz daha beklersen mi hisse senetleri bitecek. Bir dakika bir dakika, ne dedin sen az önce? Bak bir gidip geleyim, genişçe konuşalım dönünce. Yahu sen borsa oynamaya mı başladın? Kurcalama hacivatı, Sonra konuşalım. Şimdi sen hisse senede almaya gidiyorsun öyle mi? <gülüyor> öyle de sen niye bu derli panik yaptın? Caiz değil mi? Orasını ben bilmem. Kadıya mı benziyorum? Madem kadı değilsin ne diye oyalıyorsun? Oyalarım. Çünkü yanlış yapıyorsun. Bak bildiğin bir şey yoksa sinirimi bozuyorsun. Bataklıkta balık tutmak nedir bilir misin? Çok merak ediyorum acaba. Lafı nereye getireceksin? Bataklıkta tutulan balık nasıldır? Nasıl olduğunu bilmem de balıktır. Oradaki balık da pek hala caizdir diyelim. Ha, şöyle mısır unuyla bir güzel kızartıp yiyelim. Ben ne diyorum sen ne diyorsun kara gözüm? Lezzetli balık nasıl yenir onu konuşuyoruz iki gözüm. Olur mu efendim olur mu? Bak hala oyalıyorsun beni anlattım durumu. Ben diyorum ki caizdir belki ama temiz değildir bu balık. Ben de diyorum ki ne demek istiyorsun hiçbir şey anlamadık. Borsada para kazansan da pis para. Olur mu adamlar iş yapıyor sen de ortak oluyorsun kâra. Oraya vereceğim parayla sen kendin iş yapsana. Nasıl bir iş yapacakmışım mesela? Ne bileyim mal alıp satabilirsin. Ben mal alayım da satmayayım ne dersin? Nereye kadar alabileceksin satmazsan? Peki ben nasıl konuşacağım sen susmazsan? Konuş bakalım ne diyeceksin? Hayatımda bir şey alıp satmamışım buna ne diyeceksin? Olsun canım bir şekilde başlamak lazım. Doğru diyorsun aslında bir şekilde alışmak lazım. Bak sen git mal al. Söz ilk müşterin benim. Ciddi mi? Bak yüzde yüz kar koyarım, aklını alırım senin. Efendim programımız burada bitti. Yazan Murak, Tarık, seslendirenler Serkan Öztürk ve Savaşmayındır. <gülüyor> Teknik Yönetmen Kadir Çiftçi. <gülüyor> Gürültü yapmayın stüdyodayız. Hadi. <gülüyor>